Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda İlhami Algör ile ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. İlhami Algör 1955 yılında Suriçi'nde doğdu. Ee, kitapları Çanakkale Yalahanı ve Han Sakinleri Karabakal Ötüyor Masakorda Kardeş Kalfa ile Kralıça Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Albayın Beni Nezahat ile Evlendir ve son olarak İkircikli Biricik adlı eserleri e, var ve bütün eserleri Yetişmeyinler tarafından yayınlanıyor İlham Yalgörün ee, şimdi biraz şeyden bahsedelim mi bu ikinci programımızda Şimdi kitapların birbirleriyle ilişkileri var. Fakat Müzeyyen bu derin bir tutkunun figüran kahramanı Albayım Beni Nezahat'la Evlendir'e evet. geçiyor. <gülüyor> Sonra Albayım nezahat, Beni Nezahat'la Evlendir'deki bir hikaye. Sonra Kalfa ile Kralıçan'ın hikayesi oluyor. Onu unuttum mesela. Onu Gerçekten unuttum. Oradan oraya nasıl <gülüyor> zıplıyor onu bilmiyorum. Kendi aralarında konuşuyorlar burada. Ha. Konuştukları bu işte şey meselesi... Hmm. Şu hikaye bilmem ne oldu tam şimdi hatırlayamayacağım. Philip'e Philipoğlu İskender ha, Bey hayır, evet evet evet, evet doğru. Sonra bu Philipoğlu İskender Bey yani sonuçta bu üç kitap birbirleriyle... İşte, kendi kendime oynamışım demek. şey yapıyor... hani bu böyle şey mi oldu? Yani fakat müzeyyen bu derin bir tutkudaki figüran karakter Albay Memin'i hatta evlendire yeni bir söz söylemek mi gerekti? Şunu hatırlıyorum şeyi müzeyyenden sonra Albayın Beni Nezahat ile Evlendir'deki şeyi hatırlıyorum o zaman. Çünkü iki, bunlar birbirini tamamlayan kitaplar. Hı hı. müzeyen parantezi açıyor, Nezahat hı hı. parantezi kapatıyor. Ama mesela ikinci kitap olan Nezahat, birinci kitap olan Müzeyyen'de anlatılanların hepsinin yalan olduğunu söylemeye evet. çalışan, olayın aslında öyle olmadığını hı hı. söylemeye çalışan bir kitap. Ama şeyi unutmuşum. Kalfa ile Kralça'daki o. O da işte o kendi şahsi küçük oyunum demek. Evet da güzel olmuş ama. geçmişim. Güzel yani. bir de şey de var. Hani bu kırmızılı bir kadın e, koridorda kayboluyor. Nezaret, albayım beni ile Hı. evlendirdi. Hı. Sonra şeyde oturan burada bankta oturan kadın da kırmızılı bir kadın. Hmm. Sizin de kafanız karıştı, beni de karıştırmayı başardınız. Ben şöyle hatırlıyorum, <gülüyor> ben şöyle hatırlıyorum. Ee, Kalfa ile Kralçadaki kırmızılı kadının şeyi de hatırlamıyorum ben. Nezahat'te. Hakikaten unutuyorum ben. Olabilir tabii. söylüyorum? Yani neredeyse 20 yıl olmuş zaten, evet. değil mi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? 95, 2005, 2000. <gülüyor> <Evet>. evet. 15. <gülüyor> Peki bu biraz Hayır. şeyden bahsedebilir miyiz? Bu hı hı. kalfe ile Kıyalıca ilginç bir eser. Hı hı. Yani burada bir e, hani herkesin bildiği mitolojik bir e, hatta mitolojik bir kahraman da olmuş. Bu İskender'in hikayesinin işte bir bey olarak. Yeniden anlatılması. Yani kahramanı affedersiniz, itin şeyine nasıl bilmem ne de evet. evet, evet, bu aslında. O kadar kahraman olursan biri de sana takar bence dünyada birisi. Hı hı. Bunun bir başka izahı da şudur hocam. O zaman hatırlarsınız bu Oğulbuş'un şeyi vardı. Oğulbuş. Ee, Irak. Amerikan Irak müdahalesi vardı. Ben o zaman bir gazetenin gece servisinde öyle geçici bir süre çalıştım. Gece vakti, gecenin bir saat ikisi falandı. Ee, Bambi'ye geldim, evime gideceğim, bir lokma bir şey yiyip gidip, Televizyon açıktı ve televizyonda herkes müdahaleyi bekliyordu. Ee, o zaman işte bizim kanallar da veriyordu. Ba şeyde Bağdat'ta kuşlar ötüyordu saat farkı nedeniyle. Sabah diyorlardı. Sonra birdenbire bombardıman başladı. Hı -hı. Ben o zamana kadar aşağı yukarı şeyle meşguldum. E, Menderes ile meşguldüm. Menderes Irmağı'nın Meanderos kelimesini e, bir de amaçsız akan diye çevirirler. Hı -hı. E, öyle bir şey var. Hani o kenar süsleri vardır ya sonsuza kadar gider. Hı -hı. Böyle iç içe geçerler. Neyse. Öyle bir şey vardı. Yani e, çok net olmasa bile böyle bir kavram var. Amaçsız akan. Ben bir nehrin Amaçsız akan bir şeyin ya da hayatta amacı yokmuş gibi görünen bir şeyin o esnada bir amaç hedeflemeden de bir şey yapabileceği duygusu vardı bende. Yani neticede bir şey oluyor işte yani bir amaç nedir? Hı hı. Yani işte oldu koskoca Menderes Ovası'na ya da o bölgenin bütün zenginliğini var etti yani amaçsız amaçlı aksanası akacaktı yani. Hı hı. O kafam böyle şeylerle meşguldü. O zaman biraz onlarla çok uğraşıyordum. Oraları gittim dolaştım biraz bir şeyler Birdenbire bu şeyle e, Amerikan Irak meselesiyle birlikte bir başka e, kendi toprağı olmayan başka bir yeri işgal eden bir kuvvetin Orada tutunmasıyla alakalı, bu kadar net olmasa bile şimdi aradan yıllar geçince, cümle kurunca böyle her şeyi çok planlamışım gibi. Hmm. oldum. Ben oradan şeye girdim, İskender'e girdim. Hmm. Biraz benzettim çünkü de o da biliyorsunuz neticede gidiyor gidiyor gidiyor, gidemediği yere geliyor yani o Hint ormanlarında bir yer, oradan ötesi yok yani. Evet. Ben bir şeye cevap verdim mi? Tabii tabii, zaten bir de şey yapıyor, bir yerde hep dalıyor, onu o kuyuya düşüyor. O Dalıyor düştük. evet. Yeni kuyudan onu çıkarmaları gerekiyor. Hem, Annesinden bahsetti falan diyor. Evet kimseye. o hem reel olarak zaten onun bir kilitlendiği dönem var herhalde yüksek bir şeyin hani denet hiç kimsenin denetleyemediği denet denemez ve denet denemezliğine de alışkın birisi midir nasılsa artık? Onla herhalde orada ondan yüzleşiyor. Bitti, yol bitti orada. Hı hı. Ona kalsa gidecek. Ama e, kimse ona bir dakika ya ne yapıyorsun diyemiyor. Diyenlerin hep başına iş geliyor yani. Hepsi zamanla çeşitli şekillerde ölüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evet, Biraz hı. eleştiren herkesin hayatı kararıyor. Ama işte orada hani onun arkuda karşılığı var da yeri değil. Hı, evet. ee, <gülüyor> şimdi biraz şeyden bahsedelim ikericikli biricik daha önce de konuştuk yani ikericikli biricik diğerlerine oranla sen de söylemiştin daha sakin bir eser ben, ben yaşlandım ve sakinleştim <gülüyor> benim katılırım bazı şey, yükse, müzeyende ve şeyde ne, nezahatte dil enerjisi yüksektir hı hı. Ee, daha böyle tekrar geriye dönüp bu adam ne diyor diye takip etme hı hı. şeyini talep edebilir okuyucudan yani kolay değil hı hı. Ee, ama tabii ki artık e, ben başka biri oldum neticede yani. yarım da belki başka biri oldum. Bu benim şahsiz olduğum anlamına da gelebilir miyim bilmiyorum. İkircikli <gülüyor> biricinin ruhu başka, benim ruhum başkaydı yani. O sebepten hmm. herhalde o daha sakindir. Sakin bir de şey, sakin olmasının sebebi sadece sözle ilgili bir şey değil de dilin yerini eylemin alması. Hani daha böyle eylem ve kurgunluğuna ne çıktığı bir eser olarak ortaya çıkmış. O biraz daha bu, çocuk bu mesleği öğrenmeye başlıyor veya kalem eline oturmaya başlıyor. <gülüyor> Eskiler öyle der, kalem, kalem eline oturmaya başlıyor derlerdi. Biraz ufak ufak ister istemez öyle oluyor galiba zamanla. Bir de kelimelerin işte yine ilk bölümde de konuşmuştuk İkircik Biricik'te kelimelerin kendisinin hem kendi anlamlarını taşıması hem de kendi anlamlarının dışında bir anlamı ifade etmeye, dönüşmeye ben, doğru bir Burada gidiş... ben sizi dinlemek isterim. <gülüyor> Bu çünkü benim kurabileceğim bir cümle değil. Ben çok bilinçli yapmam, sezgisel yaparım ama eşek gibi de çalışırım mühendis ya da matematik Hı -hı. olarak. E, yani şey gibi düşünmüştüm ben, biz işte programdan önce de konuştuğumuzda hani e, çok Vüsat Bener özellikle ve Bilge Karasu ile akraba bir yazar olduğunuzu ee, düşünmüştüm ben ve galiba şöyle bir şey oluyor anlatmanın kendisi anlatamamaya dönüşmeye meyyal olduğunda e, dil bütün açmazları yok etmeye çalışıyor ve yazar da o açmazları açmaya çalışıyor hani o yüzden de bu çıt çıt sesleri hmm. hani burada bizzat kelimenin ...çok anlamlılığına mı dönüştü... ...çünkü Bilgi Karasu'da da bu çok var ya... ...Müsat Bener'de de var yani... ...ve ikisi de şeyden yola çıkıyorlar... ...hani ben yani... ...o kadar Hı -hı. otobiyografi ve anlatı Hı -hı. birbiri içine geçiyor ki... ...kahraman da... ...şeye dönüşüyor... ...yani bizzat yazarın... ...yazma eylemiyle... ...otobiyografik olarak... ...kahramanın birleştiği noktada... ...kendisini bir anahtara dönüştürmesi gibi düşündüm ben. Ben onu İlhamice şöyle anladım. Kabul ederim. Hani O lanet laf var ya hani çerçeği yükünü satar ya da kendi hokkana kendine kalem gibi batırırsın meselesi. Ama neticede kabul ederim ama eğer sonuçta ortaya çıkan şey şu anlatı denilen hı hı. E, formu nasıl izah ediyorsa, izah neyse anlatı nedir? Hı hı. Neza, otobiyografik bir şey, otobiyografik olmaktan nasıl, Hı -hı. ne zaman çıkar otobiyografik evet. gibi yola çıkmış olsa bile, Hı -hı. ne zaman oradan çıkar da bir e, anlatı tanımlarına uygun bir yere Hı -hı. bunu izah edemem, bunun formülü, Hı -hı. yöntemini bilemem ama onu hissedersiniz yani. Kimse istemez ki ben kendimi yazayım ben. İnsan kendini kendinden şüphesiz beslenir ya da yaşamışsın dünyanın şeyini Hı -hı. yaşamışsın, hepsi sende birikmiş bir e, bu laf yarım kalabilir mi? Tabii tabii Teşekkür kalabilir. Ederim. Ee, yine bir müzik arası verelim. Verelim. Ne çalalım? müzeyen Sener dinleyelim hocam lütfen. Tamam ne dinleyelim? Oradan ne gelirse kabul ediyorum. Peki sürpriz olsun bugün. Evet. istik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda İlham-ı Algör'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi ilk programda biraz bu eslerden bahsetmiştik. Galiba bende de bir takıntı bu kapı <gülüyor> ve çıt dil meselesi. Acaba anlatamamayı yazmakla da bir sorun, bir şey olabilir mi? Hani anlatmak değil, anlatamamak. Yani sessizliği yazmak gibi. Ben başka bir şey düşündüm. Hı hı anlatamamak dediğinizde benim aklıma başka bir şey geldi. O da şudur, bu yeryüzünde var olursunuz, bir kimliğiniz, bir şahsiyetiniz, bir işte hacminiz, cüsseniz, cürümünüz, bir şeyiniz olur. Ama mesela bizim gibi memleketlerde öyle zannediyorum ki, kimlik, aidiyet meselesi veya ekonomik durumunuza bağlı olarak Kolay bir memleket değil Türkiye. İnsanların bir şekilde gizlenerek ya da bastırarak ya da farkına varmadan kendisine ait olanı ya da geliştirme fırsatı bulan. Yani bizim her zaman en az ikinci bir tarafımız var. En az. Üç de olabilir. Hani televizyon, bozuk televizyonlar sizin bir görüntünüzü verir onun yanına bir tane daha koyar ya. Onu Bazen o üç dört de olabilir. Ee, aslında... Anlatıyor gibi göründüğünüz zaman anlatamadığınız başka ya da anlatmak istemediniz ya da yeri gelmediği için girmeyen ya da o anda o çalışmaya... Ama o arkada derin bir yer altı nehri gibi durur yani bir ya da o şey gibi durur, büyük göl su toprağın altında bir hacim olarak durur. Onlar sizi hem huzursuz eder hı hı. hem besler. Orası, orayı nasıl biriktirdiğiniz onların sizde nasıl biriktiği o ayrı bir konudur orada daha o zaman şeye gider yani öyle zannediyorum ki yani bir sessizlik çok derin bir sessizlik de olabilir o anlatıyorsunuzdur ama bir de arkada bir yerde bir hacim vardır o da muhtemelen çocukluğunuzdan gelir muhtemelen e, şu ya da bu nedenle. Kültürel nedenle, aidiyet hı. nedenle ya da başka sebeplerle birçok insan da öyle zannediyorum ki başka bir kişilik daha var. Onu hı hı. seslendiremiyorlar. O sessiz kalan yaratık eğer zaman içinde o sizle gelmeyi başarırsa o da bir şahsiyet olabilir. Burada insanın kendini ikiye bölmesinden söz etmiyorum. Zaten evet. insan zaten hı hı. ikiye bölünük geliyor Türkiye'de. Hı hı. Yani kadın olarak. Kim bilir neleri seslendirmeden içinizde yaşıyorsunuz ve onların ne kadar farkındasınız. Diyelim ki hani herhangi bir e, mevcut, geçerli, resmi ya da kabul edilmiş inançlar dışında başka bir şeyiniz var sizin. Onu ne kadar dışarı vurabiliyorsunuz ve ne, ne kadar gizlenerek yaşıyorsunuz ya da ne kadar dikkatli yaşıyorsunuz. Bunların hepsi normal, bu memleketin hayatı gibi ama neticede sizde birikir, birikir, birikir sonra ağzınız laf yapmaya başlar. Siz bunları hiç... ...ihsas edersiniz... ...ya da hmm. ima ile geçersiniz... Bir şey dedim mi ben... ...tabi tabi... Yani ...zaten ikircikli biricik de böyle bir şey herhalde... E, ...ne yapsın <gülüyor> adam... Ya? <gülüyor> ...bir de şöyle ha. bir şey var... ...yani kitaplarda... E, ...hep uzakta kadınlar... ...hah... <gülüyor> ...bir dublere kalabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ...evet... O da geçer. O da geçer. 10 <gülüyor> sene sonra konuşalım. <gülüyor> Peki. Yani o e, uzaklığın kendisini yazmak da önemli sanki. Yani yakın yakınlıktan ziyade uzaklığın ve o uzak olma halinin kendisi. Ya aslında şimdi adama şöyle, beceriksiz adam kendine bir hayat kuramamış. <gülüyor> Öyle de konuşulabilir yani şimdi edebiyat söz konusu olunca biz hep dikkatli anlamlıyoruz ya tamamen şey yapalım yani başka türlü yapalım beceriksizin teki de diyebiliriz yani karakterimize bütün bunların içindeki sesteki Hı -hı. sesleri oluşturan ya da her kimse yani olabilir yani illa kahraman olmak zorunda değil yani eksik yetersiz beceriksiz Tabii. her şey olabilir yani. Ben olabilir. Sevmeyi evet. bilmiyor olabilir. Sevmeyi öğrenememiş olabilir ama bu bunu dışarıya bunun bir kısmını dışarıya pro, projektede aktarabilirsiniz. Yani dış koşullarla oluşmuş bir kimlik bir noktada da kendisiyle alakalı bir meseleye dönüşür. Çünkü insan tamam dış koşulların etkenli amene eyvallah ama kazık kadar adam olduktan sonra insan kendine bir bakar nasıl bir hayat. Ama bir de var şu da var ki şey bunu seviyor hikaye yeryüzünün hikaye meselesi. Kavuşamama formunu seviyor. Biz hepimiz bunu bir, bir ölçüde benimsiyoruz yani bu bize bir şey söylüyor sanki. Neden hı hı. bilmiyorum. Aa, söz sizin ama. Yok estağfurullah. Hani zaten acıklı olan o ya kavuşamamak. Hep aynı. Ama bunu olmak, da şey, bunu da oportunist bir şekilde sağlamak değil. Hı hı. O ayrı bir şey. O hani onu sağabilirsiniz ya yani oradan kurnazlık yapıp oradan yürüyebilirsiniz. Eğer bu size ait, yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz ya da sizde birikmiş bir şeyse. Adeta derdinizin bir kısmıysa. Yani sizin dilinizden de o çıkıyorsa ve inandırıcı, ikna edici, samimi ise doğru da ifade edilmişse amenna ama onun dışında fırsatçı bir tarafa giderse sakat. Hı hı. Ha, bu satıyor ayağına gider o zaman yallah kurşun. Adem bunun bir eleştirisi de var fakat müzayen bu derin bir tutku Sen da. Mi? Yani hani Film kitabın. Filmde mi kitapta mı? Kitapta kitapta var. Aa kitabın içine ben böyle bir şey mi yazmışım? Ah, yani en azından ben okurken o, o, ben hani eğer işte bu yok estağfurullah hani işte kitabı az sayfada da yazarsan evet, evet, evet, satışikleri evet, evet, olur evet, şöyle evet, derler evet, falan. Şimdi mesela 90'lı yılları düşündüğümüzde hmm. aslında her iki kitapta oldukça avantaj bir şekilde ortaya çıkıyor hmm. yani fakat müzayen bu derin bir tutku da öyle de albay. Beni ne evet. evlendirdi hani bu ilk program hocam çok özür dilerim Demir Özlü anarşist bir kitap demişti o Hı -hı. maalesef tezer özlü olarak çıktı bir sohbette Bilmiyorum. onu düzeltmek fırsatım yani düzeltilmesini rica ettim o da mümkün olmadı Hı -hı, bu müsaadenizle bu iyi fırsat oldu işte anlattım ya yani. lafın evet. sahibi sizin avantgard dediğiniz Demir Özlü ona anarşist idi. ama o basın maalesef onu tezer özlü olarak şey evet, onu, onu düzeltelim. Onu lütfen düzeltelim. Evet, yani Kalbimde ağırlık olarak kaldı yani. Denedim evet. ama başaramadım. Tamam umarım buradan bunu düzeltebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten çok avantgard ve işte Mesela bu şey değil. Şimdi çok moda oldu biliyorsunuz. İşte 2000 yılların başında her şeye bir postmodern demek. <gülüyor> evet. Yani, benim de başıma geldi. Evet, evet gelmiştir ama bu kitaplar asla postmodern kitaplar değil mesela. Hiçbirisi postmodern kitaplar hmm. değil. Çünkü o postmodernizmdeki soğuk ve sadece teknikten ibaret olan şey yok yani bu kitaplarda. Yani onun çünkü zaten derdi ruh kitapların <gülüyor> yani bu kadar ruhun kendisinin bir mesele olduğu kitaplara sadece teknik açıdan yaklaşmak e, mümkün değil. Ben aslında şeyi merak ediyorum bir okur olarak Hı. şimdi ben ilk çıktığı zaman okumuştum fakat müzeyen bu derin bir tutkuyu tabii Hı. aradan uzun yıllar geçti ve şimdi yani hepsini okudum. O dönemde nasıl bir tepki aldığınızı çok merak ediyorum yani evet Demir bunu anarşist bir kitap demesi bu önemli bir şey. Nasıl bir tepki geldi? Şey aldı yani öyle teknik bir terim ya da bir kavramdan ziyade pozitif okurlardan şey aldı yani insanlar o kitaba yakın buldular hı hı. yani kendi çapında bir şey aldı o zamanlar. Çünkü benim dönemimde sevdiler, bu kült bir kitaptı. Sevdiler, evet. Yani benim üniversitede olduğum dönemde 90'lı evet. yıllar ve fakat müzeyen bu derin bir tutku. O zaman şeydi Aa. bizim için hani bir kült bir kitaptı. Bu olmazsa olmaz ve herkesin hmm. okuması gereken bir kitaptı. Hmm. Ve ben edebiyat hani okuyordum hmm. o zaman hmm. ve açıkçası şey itiraf edeyim. Hmm. İlk benim bu kitapla karşılaşma ve okuma tecrübemdi. Ben çok içine girememiştim hmm. kitabın. Hani o yüzden de bugün hmm. yani yine programı önce konuşmuştuk. Ağır kitaplar bunlar hmm. ve... Şimdi mesela düşünüyorum. Ben benim... halbuki onu şey, keçi yavrusu gibi seke seke giden bir şey olduğunu zannediyorum. Siz ağır diyorsunuz. <gülüyor> öyle geliyor açıkçası. Ve yani, yani şey diye düşünmüştüm. E, o zamanın atmosferi içerisinde bu kitap hani ne anlatıyor? Mesela şimdi düşündüm. Tabii benim için de aradan 20 <gülüyor> küsür sene geçti. Bu arada bunu tekrar okurken. Ve şey diye düşündüm zaten bir şey anlatmak zorunda değil. Hmm. Kitabın derdi de hmm. bu. Hani ama onu o zaman anlayamamışım hmm. ve gerçekten düşünüyorum hani hmm. o dönemde aldığı tepkiler yani ben özür dilerim çok ıı, yani kitapları okurken şey yapamadım. Yani dönem içerisinde nasıl algılandı ve okunduğuna dair hmm. bir araştırma çok, çok yapamadım. Vakit, vakit buldum. Ama bu önemli. Arkıştın. Yani mesela bu kitabın nasıl hmm. algılandığı meselesi ıı, yani bir eleştirinin de nereye geldiği açısından önemli bir şey söylüyor. Bir eleştiri bence. hatırlamıyorum ama bana yansıdığı kadarıyla bir şey vardı yani bir az ve öz ama sağlam bir sempati şeyi hı hı. oluşturmuştu ama... ...bir kritik yazıldığını ben hatırlamıyorum hocam. Ya, yani biz işte okur olarak... Hmm. ...ve öğrenciler hmm. olarak hani bu bir kült kitapta... ...ama hani hmm. eleştiri şeyine... ...tabii o zaman ben de Yok, çok şey yapamamıştım. Düşünsenize adamın biri çıkmış bir tane ortaya bir kitap atmış... ...50 küsür sayfalık bilmem ne. Yani... Bu, ...burada biraz kinaye varmış gibi oluyor... Hmm. ...ama niyetim kinaye değil. Hmm. Hani dilli kullanıp da... ...birilerine laf hmm. değil. Yani bir şeyin hani yazılmaması anlaşılabilir bir şey aslında biliyor musunuz benim de işime geldi gözden ırak olmak kendi yoluma gittim çünkü bir noktadan sonra bakın şimdi mesela film olduktan sonra biliyorsunuz hadise başka bir yere geldi ne yapa, ne kadar korunursanız korun size sızar bir de onunla uğraşacaksınız yani insan kendi şeyine, gölgesine dönmek istiyor kendi sesleri kendi yapacağı iş için hani bu hani tevazu öyle bir laf var ya bizde aman tevazu gösteriyorsan hmm. falan filan hayır net net o yani biraz kenarda kalmak sessiz kalmak kendi sesinde kalmak hakikaten iyidir yani hmm. işine bak kardeşim tamam tribünler bozar adamı ben öyle düşünüyorum belki eski kafayım ama fazla tribün fazla ses fazla oğultu var hmm. fazla hmm. daha derinden bir fazla daha diyebilir miyim <gülüyor> Tabii. Ee, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bugünkü ederim. programımızın da sonuna geldik. Ee, bugün e, Albay'ın beni nezahat ile evlendirle bitirelim Birkaç dedik. Peki hocam okuyalım. Ee, Rastgele. E, Başla. Ee, haftaya konuğumuz Şule Gürbezi olacak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Bir zamanlar Yolunda giderken tıkanmış ve yarım kalmış bir hikayenin figüranıydım. Hikayenin kahramanları işi gücü bırakıp kafayı yazmaya takan, fakat ne yazacağına karar veremeyen bir adam, adamın her hareketini gidip annesini yetiştiren küçük kız ve birkaç sayfa sonra kızı alıp evi terk eden atlı kadın idi. Bana sorulmamıştı ama kadın evi terk edişine hak vermiştim. Adam rüzgarı kendinden menkul, esintili tipin tekiydi. Hikayeye göre matematiği kuvvetli bir kadını çok seviyordum. Sevdikçe ruhum büyüyor, ruh eve sığmıyor. Sabahları kadından önce uyanıp evden çıkarak elleri kıçında şehri dolaşıyor. Her akşam kadından önce eve dönüp, günün hikayesini yazıp, görülebilecek bir yere iliştirip, yine arazi olup, ta ki gece yarısı uyumakta olan kadının yanına sokulup, birbirimizi bir güzel sevip. İşin aslı bu değildi. Geceleri koyuna girdiğim iddia olunan kadın ile aynı yatakta yatmazdık. Başlangıçta iki figüran olarak bir araya getirildiğimizde birbirlerini yeni tanıyan kişiler olarak karşılıklı kibardık. O daha kibardı ve hikayeyi kibarca terk ediyordu.